Radyo Tiyatrosu Çocuk Yazan Bahar Vardarlı Yöneten Umran Uzman Ses kayıt Hasan Özçirvan Efekt Savaş Erhan Oyunda rol alan sanatçılar Selma Mediha Köroğlu Hamdi Çetin Köroğlu Nihal Melek Tatan, Gül Hülya Savaş Gürol Cevdet Arıcılar Ayşe Serpil Çağran. Meliha Selmin Yaz, Suna Mehlika Kaplanlar, Orhan Turan Özdemir, Erdem Zeki Yorulmaz, Hemşire Türkan Bora, Yazar Metin Oyman, Müdür Sedat Demir, Doktor Bülent Arın. Yapım İzmir Radyosu başına dememişler bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır diye. Neden bu kadar efkarlısın be hanım? Aynı mesele. Gün günden daha fazla kafana takar oldun sen. Nasıl takmayım? Artık insan içine çıkamaz oldum. Ayol bir edepsizlik, ahlaksızlık, hırsızlık mı ettik? Hep aynı soru, hep aynı soru. Ya bu çocuklar evleneli tam 9 yıl oldu. Hala bıkmadı mı bu insanlar sormaktan? Bıkmak ne kelime. Sorarken daha bir zevklenir oldular. İşleri güçleri yok mu bu kadınların? Var olmasına var da aman laf lazım. E canım iyi şeylerden bahsedin. Sen bizim gelinin bankada şef oluşunu anlat. Oğlanın son resim çalışmalarından bahset. Onlar eksik arıyorlar. Eksik Madem öyle kendine yeni dostlar edin sen de Ben ne yapayım beni sıkan arkadaşı Kolay mı kırk yıllık dostlarını değiştirmek Bence bunlar dost falan değil Seni bu kadar ne göre Gel kapatalım bu lafı Zira çarpıntım gene başladı Aman bu çarpıntı da siz kadınların ideal sığınağıdır yani Bir laf hoşunuza gitmedi mi hemen çarpıntı başlar ben kadınların kalpleriyle konuştuğuna inanmaya başladım. Hamdi, tam 42 senelik kocamsın. Ne 42 hanım? Biz evleneli tam. Canım ne kadar olmuşsa olmuş. Hem benim işim var mutfaktan. Yaşı ortaya çıkacak diye sinirlendi gene bizimki. <gülüyor> Değil mi sizinkilerde bir şey Bilmem Bilmem de ne demek sormuyor musun Çekiniyorum huzursuz etmekten Onların kendi dertleri kendilerine Yazık oldu aslanlar gibi oğluna Belliydi bunun böyle olacağı Evlatlar laf dinlemiyor laf Sen nereden anlamıştın ki Bak kırk yıllık arkadaşımsın Bana gücenme ama O kızı ilk günden içime almamıştı Canım sen de konuları karıştırıyorsun Bir insanı sevmek başka Bu mesele başka ya öyle deme bu senin gelininin yüzünde meymenet yok. Bilmem neden sana böyle geliyor. Aslında iyi bir kızcağız. Beni tek düşündüren... Ha, bak sen de dediğime geldin. Senin oğlan vakit geçirmeden boşasın bu kadını. Hem bunun yaşı da senin oğlandan büyük gibi. Vah zavallı ol vah. Şimdi senin dediğinde olacak şey mi? Yuva yıkmak ne demek? Onlarınki yuva olsa bari. Hı? Yuvaymış. Bazen çok acımasız oluyorsun Nihal. Ben aklı Selim'le konuşuyorum Bu kız senin gibi saf kaynanayı bulmuş istediği gibi at oynatıyor Bana kalsa çatır çatır ayırırdım oğlanı Kapatalım artık bu konuyu Seni dertte etti bunlar dertli Canım yaşlar da yerinde durmuyor Her şeyin eskidiği gibi bizler de yıpranıyoruz Orada burada arızalar başlıyor yo, yo, sen bir başka çöktün Bak yakın dostumsun diye söylüyorum bütün iş sana düşüyor Vakit geçmeden oğlanı kurtar Sen de huzura kavuş Daha şurada kaç günlük ömrümüz kaldı Şu konuyu açmasan olmaz İçim zaten daralıp duruyor Bir de sen üstüme varma <gülüyor> Doğru ya bana ne Bak şimdi yanlış anladın beni gene Senin ondaki hakkın pek fazla Sen Gürol'un ikinci annesi sayılırsın Seni hem sever hem de sayar <gülüyor> Tamam tamam Ben senin soyunun sopunun devamını düşünüyorum Artık olmuyor çocuğumuz Olmuyorsa herkes seni Evlendiğim günden beri burnumdan getirdiler evliliğimi Yine sinirlerim bozulmuş senin Sakinleş bakayım biraz Gel, gel otur bakayım şuraya Heh, Şöyle Evet kim ne dedi yine Canım kimsenin bir şey dediği yok Senin böyle ağlamana bakılırsa mutlaka bir şey oldu Hadi anlat bana Annem telefon etti Hı. Yeni bir doktor varmış O başarılı oluyormuş bir de onu denemeliymişim <gülüyor> Bu benim annemin her zamanki davranışı Unuttun mu? Seni kaç doktora falcıya üfürükçeye götürdüğünü evet. Gürol çocuğumuz olamayacağını biliyoruz Bunu annene yakınlarımıza açık açık belirttik Gene de üstelemeleri Bizim yaşantımızın keşmekeşini onlar yaşamıyorlar artık Tek düşünceleri bir torun Akıllarına taktılar bir defa bunu ah, Bir de onlar bizim gibi kabullenseler e, Her zaman derler ya Mutluluk tam olmazmış diye Bizim de eksiğimiz bu versin. Hadi Hadi sil bakalım gözyaşlarını Gürol her Hı. şey senin sandığın kadar kolay değil Bunun benden kaynaklanması Beni yiyip bitiriyor inan Çevre de öyle acımasız ki Biz çevremiz için mi yaşıyoruz Neden seni bu kadar etkiliyor insanlar Ben sana bir gün olsun bu meseleyi açtım mı Seni konuda ne kadar anlayışlı ve hassas olduğunu biliyorum Ama içim içimi kemiriyor En ufak şeylerden bile alınır oldum Etrafımdaki çocukla insanları kıskanmaya başladım Aa, Hadi canım sen de Kıskançlık bir defa senin yapına ters <gülüyor> Yok öyle deme Çocukları çok seven bir insanım Sen de öyle <gülüyor> Sensin benim çocuğum Artık ikide bir ağlayan bir bebeğim var <gülüyor> Her yani şakıya şakaya bayılırsın Bak ne diyeceğim sana Biliyorum ne söyleyeceğini Peki neymiş söyle bakalım Hadi giyin dışarıda yiyeceğiz diyeceksin Sen insan değil bir cinsin hayatım <gülüyor> ol beni öyle şımartıyorsun ki Kendimi bebek gibi hissediyorum senin yanında Sana baloncudan balon bile alabilirim <gülüyor> Bu kadarı da fazla hmm, Sen hep böyle gül karıcığım Sana gülmek yaraşıyor ee, Hadi bakalım toparlan çıkıyoruz Ha, nereye gitmek istersin? <gülüyor> Tabii kebapçıya. Sen kocaman bir bebeksin Gül Hanım. Muh. Hanım. Buyur Ayşe. Size bir şey soracaktım. Aslında rica edecektim. Söyle çekin. Bugün öğleden sonra izin alabilir miyim? Ama kızım bu hafta iki kez ayrıldın işinin başında. Bu çok önemli. Mutlaka gitmem gerek. Ayşe seni kırmak istemem ama izin veremeyeceğim. Gül Hanım lütfen. Kayınvalideme randevu verdim. Beni sokakta bekleyecek. Emine telefon da yok haber vereyim Peki kayınvalidenle ne yapacaktınız? Ee, çarşıya çıkacağız Banka çıkışı buluşmayı niçin düşünmedin? Çok geç olurdu ondan Biz beşte çıkıyoruz dükkanlarsa yediye kadar açık Benim programım böyleydi bugün için Çok özür dilerim izin veremeyeceğim sana Peki kayınvalideme nasıl haber vereceğim? Öğle tatilinde çıkar eve gidip haber verirsin İyi ki bir şef oldunuz Nasıl böyle konuşursun benimle? Hadi neyse Şefim olduğunuz için daha fazla uzatmayalım meseleyi. Bu ne biçim davranış utanmıyor musun? Aslında siz utanın. Bütün bu tersliğinizin kaynağı benim hamileliğim. Bankada herkes sizin hamile hanımlara düşmanlığınızı biliyor. Ne yapalım sizin çocuğunuz olmuyorsa? Yok. Yok olamaz. Benimle böyle konuşamazsın. Yetti artık. Zaten istifa edip ayrılacaktım bebek olduktan sonra. Şimdiden ayrılırım daha iyi. Sizin şefiniz falan bana vız gelir. Hamile olduğumu duyduğunuzdan beri yaptığınız tersliklerden bıktım artık. Ahşe, Ahşe yalvarım sus. Ay, ay, fena oluyorum. Ay, ay, ay. Ne oldu, ne oldu, neden böyle Ne, ne oldu, kıpkanslık krizi tuttu gene. Ay, ay. Ay. <gülüyor> Çabuk bankanın doktorunu çağırın, doktorun. Çabuk çarpanın büyüklüğüne çağırın. Nasıl bakalım benim güzel kızım bu sabah? Meraklanacak bir şey yok anneciğim. Ah, sizleri de çok heyecanlandırdım. Tekirdağ'dan buraya kim bilir nasıl geldiniz? Yok canım. Gürol sağ olsun her şeyi anlattı. Biz de bu vesileyle sizleri görürüz dedik de geldik. Nasıl olsa bayram için gelecektik. Bir on gün önce birbirimize kavuşmuş olduk fena mı? Canım annem benim. Hayat boyu bana anlayış gösterdin. Kim bilir ne heyecan geçirdin değil mi? Gül... İnan ki içim rahat. Gürol gibi bir damadım olduktan sonra. <gülüyor> Ama baştan Gürol'u hiç gözüm tutmamıştı. Neler etmiştim bana? Bir türlü kabullenemedin ilk zamanlar. <gülüyor> Ama neydi o ilk görüşüm? Heyecanlanma anne. Nasıl heyecanlanmam? Kendi başına karar vermişsin. Ben evleneceğim diyorsun hiç tanımadığım biri damadım olacak Seveceksin onu pırıl pırıl bir genç ya Senin gözlerinin ışıltısına bakılırsa öyle olması gerek <gülüyor> Anne yalvarırım onu iyi karşıla Ha pek tabi yavrum Sizler karar verdikten sonra Anne devamlı kararımızdan bahsettiğine göre alındım biraz Anne babanın da onayı gerek diye düşünenlerdenim ben İşte şimdi karşılaşacaksınız ya Geldi geldi Gürol Ama Gürol bu ne kıyafet Annem seni kravatlı bekliyordu Ay Dur ya, o daha seni öpmedim bile ne? ne bu kırmızı pantolon Yahu her zamanki pantolonum Ben sanatçıyım unutma İlk görüşte senin sanatını kimse anlamayacağına göre <gülüyor> Bak annene çiçek yerine bir tablomu getirdim Hediyemi de kapının arkasına sakladım Gür <gülüyor> Annem senin sanatını zor anlar sanırım Keşke sen gene de çiçek getirseydin. <gülüyor> sen lacivert elbiseli. Elinde on bir tane kırmızı karanfil olan... ...bir damat bekliyordun herhalde. Canım ha? ben değil ama annem öylesini bekler. İşte anneciğim... Ah. ...bu Gürol. Kim? Siz mi? <gülüyor> evet ben. Size en sonunda tanıdığıma çok sevindim. Ay evladım... ...Gül... <gülüyor> ...bana bir bardak soğuk su getirir no, misin? Ne no, no oldu? <Gülüyor> Anne o sahne hep gözümün önündedir İlk önce sendeledin Sonra kıpkırmızı kesildin Ve yığıldın kaldın <gülüyor> Zavalı Gül oldu elinde Yağlı boya tablosuyla baka kaldı sana İyi ki tablo sarılıydı <gülüyor> Bir de onu görseydim iyice dengemi kaybederdim Eee <gülüyor> duyurun kankahalarınızı Gül hanımın neşesi pek yerinde <gülüyor> <gülüyor> ne demişler analı kuzu Kınalı kuzu evet. <gülüyor> Hah, Onu söylemek için geldim Unutmuştum öğleden sonra annemle Nihal teyzem Sana geçmiş olsuna geleceklermiş Şimdi telefon etti annem Maşallah Selma'nım iki İki dirhem bir çekirdek giyinmişsiniz. Gene nereye acaba? Öğrenebilir miyim? Aman Hamdi. Evde mi oturayım senin gibi? Sen de çıksana bir yerlere. Nerelere çıksam acaba? Çarşıya git, dayına git. Aman canım bir yerler bul işte. Emekliliğin zorluklarını söylerlerdi de inanmazdım. Bak şu halime. Evde oturmam bile suç. Sen de çok alıngan oldun ha. Şimdi ben ne dedim Sen hanım olup da kocanın karşısında Otursana Baş başa bir çay demleyelim Ben Nihal'e söz verdim Onunla bizim geline geçmiş olsuna gideceğiz Öyle ısrar etti ki gitmek için Gene o fesat kumkuması Kadınla ha Azıcık meraklı o kadar Fesatlığı da nereden çıkardın O kadın yılan Aman Hamdi Sana kalsa kimseyle konuşturmazsın beni Her seferinde seni geline karşı dolduruyor Bak onun şişirmelerine kanıp da kızı kırma sakın ha. Ben öyle fikirsiz, ferasetsiz kadın mıyım? E olanları biliyorsun. Kızcağız bu çocuk konusunda çok hassas. Rica ederim yeni olaylara sebep olma. Ben bir gün olsun gelinime bu konuda bir şey söyledim mi? Ah hanıma! Ah, söylemiyorsun ama o imalar yok mu o imalar? Cin gibi kız lep demeden leb anlıyor İyi iyi hep aklı olan gelindir Benden kötüsü yok Yahu seninle iki laf konuşamayacak mıyız? Geldi işte Nihal Açıyorum Hoş geldin canım Hadi çıkmıyor musun? Hamdi gene dırdıra başladı Sokağa çıkmam kabahat Ayol bizimkisi de gezmek mi? Geçmiş olsun ziyareti şunun şurası Geç biraz soluk al ben de bu arada Hamdi'ye bir sütlü kahve yapayım Ooo Hamdi Bey maşallah Ayol siz gün geçtikçe canlanıyorsunuz gençleşiyorsunuz Aman efendim gençliksiz hanımlara verdi. Ay yapmayın efendim <gülüyor> Gençlik çoktan bıraktı bizi Nihay sana da bir sade kahve yapıyorum Aha içeyim canım e, Siz gelin hanıma gitmiyor muydunuz? Size kahve yapmak istiyormuş da Selma. Ha, aklısına beni avutuyor. Ah, zor efendim zor. Ben kendi kocamdan bilirim. Şükür Allah'a bizim torunlar var da oyalanıyor Hamza. Allah ömürler versin. Hamdi Bey torun sevgisi öyle bir şey ki tarifi imkansız. Mutlaka efendim mutlaka. İnsan tatmadan bilemez. Ee, darısı başınıza. Neymiş darısı başımıza olar? Torunmuş torun. Nihal'cim biz o meseleyi kapattık artık. Daha doğrusu Hamdi kapattı. Yahu bu kızın çocuğu olmayacağını hepimiz biliyoruz da neden boş havanda su dövüyoruz? Ay canım biz sadece konuşuyoruz. Boşuna konuşuyorsunuz. Kahveler soğuyor. Buyur Hamdi. Nihal şu yeşil fincan senin. Bizim Burak. Öğlen yemekte hepimizi kırdı geçirdi. Yavrum pek tatlı olmuş. Şimdi kaç yaşında? Ha beş yaşında. Ama bir akıl, bir akıl. E üstün zekalıdırın. Ay süper çocuk maşallah. Allah nazardan saklasın. E şimdiki çocuklar hep harika. Ah öyle demeyin. Ben de beş tane torun var. Ama bu çocuk bambaşka. Bakın geçenlerde bana babaanneciğim sizi izem bir şey mi var diye sordu. Ay şaşılacak şey. Nasıl da anladı üzüntümü? Gerçekten nasıl anladı acaba? Hamdi. Ee, hanımlar bana müsaade. Ben odama çekiliyorum. Aman Selma. Senin işin iş bu adamla. Hep yalnızlıktan, işsizlikten bu hali. Ah zavallı Selma. Ah en büyük felaket seninki. Evladı büyüt, okut. Ver bir kadının eline... Onun sahibi bile olama Hadi çıkalım artık Nihal yoksa geç kalacağız Bekler çocuklar Ha, Bak senden ricam Şu çocuk meselesini hiç açma Gelinin sinirleri zaten çok gergin Senin gibi safı da Görülmemiştir Neredeyse kızdan ayrıca özür dileyeceksiniz Bırak azıcık o suçlansın yanınızda Delirtelim mi kızı yani Bütün kusurları yanında bir delilik eksikti Bak canım Oğlum karısından memnun kız da oğlumu seviyor. Onlar mutlu olduktan sonra ne demeye sorun yaratalım biz. Kanayan yaralarını daha mı deşelim yani? Mersin'e ne gün gidiyorsun? İki güne varmaz çıkarım yola herhalde Bu sıcakta da çekilmez o yol hani e, ne yapalım ekmek parası Şu kamyon alınınca ne çok sevinmiştim Böyle olacağını nereden bileyim Taksitler yavaş yavaş azalıyor bak Öyle olmasına öyle de Son taksitini ödeyeyim de Sen o zaman gör kocanın keyfini <gülüyor> Orhan bana zor gelen sensizlik Yapayalnızım Keşke dayanacak bir kardeşim olsaydı hayat Aslan gibi kocam var ya ya <gülüyor> Şu kamyon ayırdı bizi bir gidiyorsun günlerce yoksun Bu günlerin kıymetini bil Hikaye kalmaz değil beni aramak Görecek vaktin bile olmaz <gülüyor> Belki de hamilelik beni böyle karamsar yaptı Çok heyecanlıyım Ne demek baba olmak Ya baya baya benim de çocuğum olacak Kız olması için her gün dua ediyorum Oğlan doğunca ne yapacaksın bakalım Hazırladığın o bir alay pembe bebek eşyasını <gülüyor> Kızım olacağını <gülüyor> bal gibi biliyorum Erkek adamın erkek çocuğu olur Kızım <gülüyor> Bak bak gene tekmelemeye başladı Ana karnında bile futbol oynuyor benim oğlan <gülüyor> Hayır eline mikrofonu almış şarkı söylüyor Kız oğlan hepsi boş Sen sağ salim doğur Eli ayağı düzgün çocuğumuz olsun Gerisi gevezelik Biliyor musun ben doğumdan çok korkuyorum İlk çocukta her kadın korkarmış Bir bebeğimi kucağıma aldığımı görsem Nedir vaka? Acil, zehirlenme, ilaç zehirlenme. Hastayı çabuk hazırlayın. Hasta hazır. Mideyi hemen yıkamalıyız. Acele edelim, nabız düşüyor. Neymiş aldığı ilaç? Kocası mı getirdi? Kim getirdi? Kocasıyla görüştüm. Sinirleri gergin olan biriymiş zaten. Yatıştırıcı ilaç almış, sonra da ülseri için ilaç almış. Anlaşıldı, anlaşıldı. Çabuk olalım. Yine işimiz zor. <Gülüyor> Çıkarmadılar hala niye tutuyorlar bu kadar Oğlum kolay mı mide yıkamak Geç kalmış olmasak bari of, of. Yediği bir şey zehirlemesin. Hayır hayır ilaçtan olduğunu biliyorum Sinirleri çok bozuktu Tir tir titriyordu Bir sakinleştirici aldı Sonra baş ağrısı için bir ilaç Birkaç dakika sonra da midem diye tutturdu Sersem gibiyim inan Artık düşünemiyorum bile ah, ah, Bir kurtulsa anne bir kurtulsa Yavrum Allah'tan ümit kesilmez Sen de ölecekmiş gibi konuşuyorsun anne Kurtulacak de kurtulacak de Gürol annesine bir haber versek diyorum Hayır anne bizim suçumuz bu Sıkıntısını da biz çekmeliyiz Neden beni suçlayıp duruyorsun Şart mıydı o patavatsız Nihal hanımla birlikte ziyarete gelmeniz Ben nereden bilebilirdim onun böyle gülü üzeceğini Kırk yıllık arkadaşını ben mi sana anlatacağım anne Ne olur üstüme varma artık Bitkinim kendimi zor tutuyorum Sinirlerinin bu kadar hassas olduğu bir sırada O kadını alıp gelmenin ne halemi vardı Gürol gürol ne olur müjde, müjde. Ne olur ne oldu ameliyathane kapısı açılmadı ki? Gel gel arka kapıya. Şimdi doktor çıktı. Nasılmış? Doktor ne dedi? Çok iyiymiş kendine gelmek üzereymiş. Doktor seni istedi. Ay, yaşasın yaşasın. Karım benim gülüm benim. Hadi hadi bırak şimdi zırlamayı da doktoru görelim yürü. Oh, şükürler olsun tanrım sana. Bize bağışladın gelinimizi. Oğlum için en değerli varlıkmış o. Ne mutlu bana ki... Oğlum bu kadar sevebileceği bir kızı eş olarak seçmiş. Ben bu dünyada daha kaç yıl varım bilinmez. Ama onların birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını bu gece daha iyi anladım. Varsın çocukları olmasın. İkisi birbiriyle yetindiklerine göre bundan böyle benim de sevincim onların birbirlerine olan sevgisi olacak. Suna? Suna neredesin Ne var ne oldu Çok sancım var duramıyorum Belki bağırsakların falan bozuldu Öyle değil bu Acaba bebek mi Bana da öyle geliyor Orhan Bilim ya ah. Daha doğuma bir aydan fazla zaman var ah, Sancım artıyor Orhan Orhan bir şeyler yap Yapılacak tek şey var o da hastaneye gitme ah, Sancı bir geliyor Bir gidiyor bak şu derleri Sanki yıkanmış gibi oldum Çabuk toparlan gidiyoruz Orhan çabuk olalım kurtar beni bu sancıdan Gel bakalım ah. şöyle Dayan bana hadi Hadi gayret et gayret et yürümeye. Ah. Tamam oldu İyi ki kamyonu evin önüne park etmişim bu gece Ben binemem bu kadar yukarıya Ha gayret karıcığım Hadi at bacağını yukarı Olmuyor Ben şimdi seni bindiririm. Ah. Nasıl kucakladın beni öyle Ah Çabuk olalım gene arttı. Sanki içimden bir şeyler kopuyor eee, Geliyor bizim oğlan ah, Bırak bağırmayı çağırmayıp yetiştir beni hastane. <gülüyor> artıyor Sancılarım artıyor dayanamıyorum yani, Anne olmak kolay mı ah, Bas gaza Orhan Peki bayan ah. daha da ört alıyoruz Çekilin <gülüyor> yürüler nesi geliyor Bir bebeğimi kucağımda görsem ah, Orhan çabuk Tamam abi. hastane göründü beni Aman Tanrım! Bu tır nereden çıktı? Orhan Frenyum! Benim haberi ilk sayfaya koyalım. Nedir getirdiğin haber? Siz okuyun daha iyi. Oo, daktiloya geçtin demek. Buyurun. Dünyaya gelmeden anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. Bebek, anne ölmeden birkaç dakika önce kurtarıldı. Kamyonuyla karısını hastaneye yetiştirmekte olan baba, hemen olay yerinde can verdi. Olay, karşı yönden gelen tır kamyonu sürücüsünün içkili oluşundan meydana geldi. Bebeğin akrabalarının aranmasına devam ediliyor. kırmızı güllerin hepsi size küçük hanım ah, ne küçük hanımı yolun yarısını açtım bile <gülüyor> sen bakma şaire bana göre sen daha on sekizine yeni vardın <gülüyor> <gülüyor> gürol bu halimle güldürme beni ne olur <gülüyor> halinde ne var ki <gülüyor> ne iyisin gürol büyük desteksin bana senin desteğe falan ihtiyacın yok ki İki ayağın üzerinde rahatça durabilenlerdensin sen Bir zamanlar öyleydim de Evet hangi vaza yok bu çiçekleri güzel bayan Tabii ki serum şişesini Hastanede başka şişe bulunur mu <gülüyor> İstersen kristal vazo alalım <gülüyor> <he>? <gülüyor> <gülüyor> Kristale ne kadar bayıldığımı bilirsin ee, Sen şimdi dalga geçmeye bırak da Doktorla randevum var ee, Bu seansların faydasını görüyor musun Ne demek faydalanmasam devam eder miyim Doktor bir kere olağanüstü anlayışlı. Hastasına karşı müşfik. Onunla konuşmak bana büyük rahatlık veriyor. Aa. Aa, lütfen alayı bırak Gürol. Bu doktor erkek değil mi? <gülüyor> Her hasta doktora biraz aşıktır canım. Vay vay vay vay. Sen iyiden iyiye iyileşmişsin de haberim yok benim. <gülüyor> Gürol Bey siz de işinizin başına dönmelisiniz artık sanırım. <gülüyor> İşler de başımdan aşkım bu ara. <gülüyor> Akşama gelirken ne olur gazeteleri unutma Gürol. <gülüyor> Akşama konuşuruz. <gülüyor> Bana göre eski sağlığına kavuştun. Şu iki ay içinde seni çok değişmiş görüyorum. Haklısınız. En önemlisi yaşama sevincimi kazandım. İnsanın yaşama sevincini kaybetmesi kadar acı bir şey yok. Bizde ruh sağlığı en son önemsenen husus oluyor genelde. Sanki hasta ruh sağlığı konusunda bir doktora başvurmaktan utanç duyuyor. Sinir sistemi iflas edinceye kadar bekliyor. Neden gözümüz bozulunca hemen doktora koşuyoruz da... Sinir sistemimizin verdiği alarmlara kayıtsız kalıyoruz. Toplumdaki bazı insanların baskısı sonucu. Ruh sağlığı bozulan kişiye deli damgasını hemen yapıştırırlar biliyorsunuz. <gülüyor> Gene mi çevrenin baskısı? <gülüyor> o toplumun içinde yaşadığımıza göre. Pek tabii reddedemeyiz ama özellikle sağlığımız söz konusu olduğunda daha mantıklı düşünmek zorundayız. Gelelim senin durumuna. Senin sorunun bir çocuk sahibi olamamak. Tıbben de gerçek ortada. Kocan da sen de biliyorsunuz. Bunu sağlığını tehlikeye düşürecek kadar problem etmen doğru mu? İnsanın çocuğunun olmasını istemesi en tabii hakkı, öyle değil mi? Kadının en önemli vasıflarından biri. O da bende yok. Gül, sana bir şey soracağım. Buyurun. Senin için doğurmak mı önemli, yoksa çocuk sahibi olmak mı? İkisi de. Doğurmadan nasıl... Gül, Gül neden bir evlat edinmeyi bunca yıl düşünmedin? Nasıl olur? Senin gibi aydın bir kadının çocuk yuvalarına... ...hastanelerine bırakılmış binlerce yavrudan haberi olması gerek. Günümüzde çoğu kadın... ...çocuk yuvalarına gidip... ...azıcık da olsa bu çocuklara sevgi verebilmek için çalışıyorlar. Mesela benim karım. Yani bir başkasının çocuğunu Evet, ben... evet. Böyle bir çocuğa ihtiyacı olan ana kucağını neden sen açmayasın? Neden senin durumunda olan yüzlerce kadın açmasın? İleri toplumlarda birkaç çocuğu olan aileler bile... ...böyle çocuklara evlat edinip topluma kazandırıyorlar... Belki ilk anda anlattıklarım sana ters gelebilir. Ama bir düşün. Kocana da aç bu fikri. Senden hemen cevap istemiyorum. Bu sadece bir öneri. Ama buna herkes ne der? Bak, bak gene topluma döndün. Kendi mutluluğunu da düşünmek zorundasın. Sağlıklı düşünenler sana destek bile olacaklardır, göreceksin. Hem birçok kişiye iyi örnek olursun. En başta bir evlat sahibi olduğun için sen de mutlu olursun. Ah, bak sana neler pişirmiş annem Annen beni iyiden iyi eşim artıyor <gülüyor> Efendim sen iyi beslenmeliymişsin Bir görsen annenle babamın Bir telaş bir kıyamet <gülüyor> Babam alıyor annem pişiriyor Neymiş gelin hanım yiyecekmiş de kuvvet toplayacakmış ah, Onların hakkını nasıl ödeyeceğim ah, Ana hakkı ödenir mi? Doğru ya Ana hakkı ödenmez bu karşılıksız bir verme olayı bence. Biliyorsun ne demiş ünlü psikanalist <gülüyor> Erich Fromm kitabında? <gülüyor> sevgi karşılık beklemeden vermektir demiş. <gülüyor> ne güzel bir sevgi tanımı değil mi? Bak şimdi yemezsen annemin sevgiyle pişirdiği yemekler soğuyacak. Gürol. Evet ilk önce yaprak sarması mı yersin? Gürol biraz sonra yesek. Ne oldu yoksa hasta mısın? Hayır hasta falan değilim. Ama kafam karma karışık. <gülüyor> Senin o güzel kafan neden karıştı bakayım? E, doktor Doktor Yoksa yoksa seni hasta falan mı buldunuz? Yok yo, tam aksine. Peki öyleyse B bırak sormayı da geç otur şuraya. Tamam tamam geliyorum. Şuraya eğileyim. Eee anlat bakalım. Gül bir çocuk sahibi olmak ister misin? Ne? <gülüyor> Ne dedin? Bir evladımız olsun istemez misin diyorum. İsterim istemesine de nasıl? Aferin Erdal. Senin bebek olayı epey kamuoyu oluşturdu. Aslında böyle iç paralayıcı olayları yayınlayan bir gazete olmak hiç hoşlanmadığım bir şey. Herkesin ilgilendiği gerçek olaylar bunlar. Yoo iyi gazetecilik sansyasyona dayanmak mı sence yani? Tabii değil ama okurumuz bu tür olaylara çok ilgi gösteriyor. Biliyorum hep bu cevabı alırım. Peki okurları yönlendirenler kim? <gülüyor> Yine gazetecilik dersi mi hocam? Hayat bütünüyle ders değil mi evlat? He? Bu kadar mektup yarken gazeteye keseyim mi yazı dizisini? Oo, sana böyle bir şey demedim katiyen. <gülüyor> Bu çocuğun yapayalnız kalması gerçekten acı. Hala hastanede değil mi? Erken doğduğundan yoğun bakımda ama raporlara göre gelişimi gayet iyi. Şimdiye kadar evlat edinmek isteyen kaç kişi çıktı? Çok ama benim yapacağım iş değil bu. Resmi kanallara başvurmaları gerektiğini bildirdik değil mi? Yaptık o işi. Bütün dileğim onun iyi bir aile tarafından evlat edinilmesi. Bak bu konuyu neden açtım? Çok enteresan bir mektup aldım. Gül adlı bir hanım okurumuzdan. Senin de bu mektubu okumanı istiyorum. Bak bu zarftan. Ha, yalnız mektubu yayınlamayacaksın ha. Bu zarf değil mi? Evet evet o. Oh. Yüksek sesle oku da tekrar dinleyeyim. Oh, bu bana gelen mektuplara benzemiyor. Resmi evrak gibi ciddi yazılmış. Oku, oku da Tanı Hanım'ı. Sayın Hüseyin Çim. Gazetenizde yayınlanan Kimsesiz Bebek adlı yazı dizisini heyecanla takip ediyorum. Belki bu konuda çok hassas olduğumdan yazı beni çok etkiledi ve ileriye dönük bazı kararlar vermeme sebep oldu. Ben 9 yıllık evli fakat çocuğu olamayan bir kadınım. Mutlu olan yuvamda bir çocuk cıvıltısının eksikliği bana acı veriyor. Çalışan kadın olmama rağmen bu sorumluluğu yüklenecek kadar sevgi ve istek doluyum. Sizden dileyim bana evlat edinmenin şartlarını bildiren bir mektup göndermeniz veya gazetede bu konuda bir yazı yazmanız. Bebeği amma da kısmet çıktı yahu. Bu Gülhan'ın baya kararlı. Evet, aklı başında bir hanım izlenimi veriyor insana. Hadi hayırlısı bakalım, ha? Mektubu cevaplandırmayı unutma sakın. <gülüyor> bu bebeğe ben de öyle ısındım ki. Ee. Yani evde üç çocuğumu olmasa. Sakın senin hanım bu fikrini duymasın yani ha? Keşke <gülüyor> elimiz varsa da böyle hayırlı bir iş yapabilsek. Çok şükür. çok şükür her şeyi taşıdım Ne çok da eşyamız varmış oh, Sanki ev taşımışız <gülüyor> Şükür evimdeyim oh. İnsan ne kadar rahat olursa olsun evi gibisi yok ya. Bir de hastanede olduğumu düşün ya ya. Gene <gülüyor> de çok iyi bakıldım sağ olsunlar Sen şimdi geç otur bakalım şu koltuğa Aa, Neden oturayım işim gücüm var yapılacak Tamam anlaşıldı Sen yine eski tempoya girmek için hazırsın Hem de nasıl daha büyük bir istekli. Gül, Gül. Birkaç gündür öyle sağlıklı ve neşeli görünüyorsun ki. Sanki karşımda 18 yaşında bir genç kız duruyor. <gülüyor> ben de kendimi öyle hissediyorum canım. Şu doktorlar mucizeler yaratıyor. Aaa duyan da benim eskiden <gülüyor> ucube olduğum sanır. Hep seni böyle mutlu göreyim canım. Gir ol. <gülüyor> seninle bir şey konuşmak istiyorum. <gülüyor> şimdi mi? Evet şimdi. Demek bu kadar önemli. Önemliden de öte. Ooo yine ciddileştin. Tam seni iyileşmiş gördüğüm an Bana gençliğimi dinçliğimi veren bu karar canım Ne kararı Evet dinliyorum Gürol Evlat edinmek istiyorum Doktor bir süre önce bana bunu önermişti Şu gazetedeki ana kucağını tatmayan bebeği okudukça Şey Birden bire beni şaşırttın Onun için geçen gün sana bir evladımız olsun istemez misin diye sordum İnan doktor bana bunu açtığı zaman ben de senin gibi. hayır hayır hayır. Çocuk alma fikrine hiç şaşırmadım. Benim ne kadar çocuk sevdiğimi bilirsin. Senin çocuğunun olmayacağını öğrendiğim an bu aklıma yerleşti. Ama isteğin senden gelmesini bekledim hep. Eğer, eğer ben sana teklif etseydim tepkin ters olabilirdi. Yani yani senin şaşırdan benim bu karara varmam mı? Gurboğl neden bugüne kadar bekledin? Hayatım bu tek taraflı bir karar değil. İkimizin de istekli olması şarttı. Öyle seni duruyoruz? <gülüyor> Dur bakalım. Bu işin yolu yöntemi var. Öyle hemen herkese çocuk emanet ederler mi? Birçok resmi işlem yapılacak. Ha, hepsini biliyorum canım. Hastanede bu işleri nereden öğrendin? Aa, o da benim sırrım. <gülüyor> Ay, inanamıyorum. Şimdi sen evet dedin değil mi? Evet canım. Oh, rüya olmadığına bir inanabilsem. Hayır canım gerçek. Yalnız, yalnız kendini çok fazla alıştırma bu fikre. Önümüzde zaman var. Aksilikler olabilir. Aman hayatım ne olacak sen ve ben karar verdikten sonra? Bak ne diyeceğim? Söyle. Sen erkek çocuk mu istersin? Hiç fark etmez. İstersen bir kız bir erkek alalım. O kadar da değil Gürol Bey <gülüyor> Farz etti ikizlerin oldu. <gülüyor> bir tanesini bulamazken iki tane birden. Yo yo çok fazla. <gülüyor> bu işi hayal etmek bile zor. Bir de düşün eve geldiğini. Aa yalnız bak Gül Hanım... ...geceleri ben ilgilenmem... E, ...gündüz de olmadığına göre... Oo, ...şimdiden atışmaya ah, ah ...bir gelse de atışsak razıyım... ...gazetedeki bebeği istemekte kararlısın değil mi? Evet onun hakkında verilecek kararı bekliyoruz ya... Ee, ama, ...ama onu almak isteyen birçok aile var... ...aslında başka biri olsa... ...senin için fark eder mi? Elbette etmez ama... ...benim o bebeğe kanım ısındı bir kere... ...sonra gazetede benim almam için yardımcı oluyor... En sonunda geldi. Ah, çok merak ettim beni değil mi? Oh, şükür gelebildin. Ne oldu aksilik mi var? Çabuk anlat. <gülüyor> Heyecanlanma bu kadar. Hele bir soluk alayım. Bir terslik çıkacağını biliyordum. Dur dur dur neden böyle tedirginsin? Eee şey... Vermeyecekler mi oğlumuzu bize? Canım vermeyecekler diye bir şey yok. Peki öyleyse aksilik nedir? Canım bir defa daha senin tıbbi kuruldan geçmeni istediler. E, ama geçtik ya. Bir pürüz çıkmış ufak bir pürüz. Neymiş bu pürüz? Hayatım senin zehirlenmen. E, ne varmış bunda? Ee, birkaç doktor bunu intihar teşebbüsü olarak yorumlamış. O zaman da... Yo, yo. Yoksa benim akli dengemin... Hemen ters yorumlama. Tekrar heyetten geçeceksin. Hepsi bu. Ama hayatım, onlara aldığım uyku hapı ile mide haplarının dozunun ağır olduğundan zehirlendiğimi anlattık. Telaşa gerek yok. Yarın mesele aydınlanacak. Kurula senin hastane doktorunu da çağırdılar. Sen o güzel kafanı yorma. <gülüyor> Hayaksı. <gülüyor> ya onaylamazlarsa? Bak canım, iyi düşün, iyi olsun. Hı? Yarını nasıl bekleyeceğim? <gülüyor> İşimiz başımızdan aşkın. Hadi bakalım. Sen bebeğin odasının duvar kağıtlarını bitirmeye çalış. Ben de karyolayı monte edeyim. Biliyorsun konuk önemli. Onunla hayatımızın sınavını vereceğiz. Ah, oh, yarını bir atlatsak. Gürol kurul onayladı. <gülüyor> Onaylamaması için hiçbir sebep yoktu. <gülüyor> Doktorun beni öyle bir anlattı ki. <gülüyor> İnan bir ara bu adam benim içimde mi yaşadı acaba diye düşündüm. <gülüyor> Boşu boşuna psikiyatriz olmasın insan. Sen nasıl kan biyo işlerini biliyorsan o da hastasını biliyor. <gülüyor> Doktoru ve hanımını bir akşam yemeğe davet etmek istiyorum. <gülüyor> Edeceksen bugünlerde et yoksa bir daha vakit bulamazsın bebek telaşınları. <gülüyor> ben her şeye katlanmaya razıyım. Yeter ki bebek gelsin. <gülüyor> biliyor musun? Bizim bebek meşhurlardan olacak. Gazete günlerce ondan oh. söz etti. <gülüyor> meşhur ressam babanın meşhur oğlu olması normal. <gülüyor> Sanatıma bu övgün beni mutlu kıldı. Ben her zaman sanatının hayranıyımdır, bunu bilirsince. Ee, şey, sana sana sürpriz yapacaktım ama şimdiden söyleyeyim. Söyle. <gülüyor> Onun için bir tablo yaptım. Adı da Doğuş. <gülüyor> i̇şte. İşte bak. <gülüyor> Nasıl? Böyle bir resmini hiç görmemiştim bugüne dek. Bu, bu olağanüstü bir şey. <gülüyor> Bak ne diyeceğim. Bebeğin adını da doğuş koyalım. Gerçekten o ailemize doğan bir güneş olacak. Bütün yaramazlığı, neşesi ve problemleriyle. Neden doğuş yerine güneş ismini düşünmüyorsun? Ha? Uygundur. <gülüyor> Benimki sadece bir öneriydi. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Bak şu rastlantıya. Baba Gürol, anne Gül. Oğul Güneş. <gülüyor> Hep isimlerinin başları gü hecesiyle başlıyor. <gülüyor> ne diyelim? Hoş geldin Güneş. <gülüyor> Neden ağlıyorsun Güneş? Ben oğlumu kucağıma alınca şıp diye keser ağlamayı. gel bakayım. Biraz daha mama versin. versene. Yo, bu çocuk epeydir su içmedi su getirir. su. Ay, sen kucağında tut Gürol ben tamam, mamasını tamam. yapıp geliyorum hemen. Gel gel aslanım gel bakalım azıcık gezelim de. Annem mamayı hazırladı mı işimiz iş. <gülüyor> Bayılıyorsun değil mi Muhallebi'ye? <gülüyor> Gürol azıcık benim kucağıma versene bebeği. <gülüyor> tamam. Babaannesi de sevsin onu. Hamdi bu bizi kendine iyiden iyiye alıştır. Alışmak ne kelime ben tivyakisi oldum tivyakisi. İnan Gürol baban yataktan kalkar kalkmaz size gelmek istiyor. Ben oyalıyorum onu gelinin işi falan vardır diye. Eee gülün bitmesine ne kaldı ki şurada. Sonra bütün gün bebek bizim. Aa bu da kim acaba? Ben bakayım kapıya. Ben bakıyorum. Bakın kim geldi. Oh hoş geldin Nihal. Ne güzel sürpriz bu. Ama meraktan çatladım. Hiç gelecek halim yoktu ama geri de çocuğu görmeden edemedim. Getir bakayım Selma'cığım onu bana. Nihal'ın meraklanacak bir şey yok. Onun da her bebek gibi iki gözü, bir burnu, iki kulağı var. Hamdi, Hamdi. Canım o malum. Gel bakalım Nihal teyzene gel bakalım. Bu bebek insan sarrafı. İlk görüşte Nihal Hanım'dan haz etmedi. Bak şu koyverdiği ya. <gülüyor> Şey, Ben alayım onu sizden. Yadırgadı herhalde. Aman Gürol. Üç aylık bebek yadırgayacak. Ha? Ha? Güldürme beni. <gülüyor> Gel sen baba kucağına. Baban alsın seni kollarına. Şimdi anne gelecek mamanı getirecek. Bak nasıl tanır babasını. Dedekinin gülü. <gülüyor> Aa, siz iki günde amma da alışmışsınız Rollerinize Ayol bu çocuğu dün bir bugün iki alalı Nasıl da hemen Nine dede oldunuz e Size torunlarınız Nihar Hanım diyorlar herhalde Ne yani Biz tabi ki güneşin dedesi ninesi olacağız Canım garipsedim işte e, Bu çocuk şeyde e, şimdi... Ha anladım Anladım neyi ima etmeye çalıştığınızı Evet onu karım doğurmadı Benim de kanımı taşımıyor ama onu biz evlat olarak aldık Bizim soyadımızı taşıyacak Ve resmen evladımız olacak Bizim çocuk sevgisine Onun da ana baba sevgisine ihtiyacı vardı E, fenam ettik Hem kendimiz evlat sahibi olduk Mutluluğu tattık Hem de güneşimize bir sıcak yuva verdik Aman ne uslu otururmuş benim oğlum Maman hazır canım Gel şöyle anne kucağına ha, Tamam İşte canım İşte biber onun burada Bak nasıl da acıkmış yavrucak Ben artık müsaadenizi isteyeyim Ha tabii Aha, Güle güle Gele bekleriz Güle güle Şükür gitti Nihal teyze Güzelim benim Hep neye yanıyorum biliyor musun yavrum Zavallı annem baban Seni bir defa bile kucaklarına alıp da Bu sıcaklığını duyamadılar Ah ...öylesine sıcak ve sevgi dolusun ki. Bahar yazdığı... ...Çocuk atlı oyunumuzu dinleyiniz. Yöneten Umran Uzman... Ses kayıt Hasan Özçirvan Efekt Savaş Erhan Oyunda rol alan sanatçılar Selma Medya Köroğlu Hamdi Çetin Köroğlu Nihal Melek Tartan Gül Hülya Savaş Gürol Cevdet Arıcılar Ayşe Serpil Çağran, Meliha Selmin Yağız, Suna Mehlika Kaptanlar, Orhan Turan Özdemir, Erdem Zeki Yorulmaz, Hemşire Türkan Bora, Yazar Metin Oyman, Müdür Sedat Demir, Doktor Bülent Arın. Radyo tiyazosu sona erdi.